Hemen devam ediyorum. Tövbe nasıl olmalıdır? Rabbimizin hangi isimlerini tövbe ederken kullanmalıyız, zikretmeliyiz demişler. Evet. Yani şimdi Allah'ın güzel isimlerinden veya onun sıfatlarından birisi de tevvab oluşudur. Bir ayet ile de esadübülâsîmla, lehul esma ul husna f'du'uhu bihâ diyor. Allah'ın güzel isimleri vardır, en güzel isimleri. Rabbimize onlarla birlikte dua edin. Evet. Diyor. Peki o zaman biz de ne yapacağız işte tevbe ederken e, bir başka isimleri zikredebileceğimiz gibi onlarla birlikte tevab ismini kullanarak yani ey rahim olan veya diyelim ki işte rahim olan e, veya diyelim ki gaffar olan Allah yani günahları bağışlayan hataları örten settar olan bu isimleri kullanarak da tevbe edebiliriz. Ama yani Allah'ım benim tevbemi kabul et de diyebiliriz. Belki soruda bir başka bir aşaması da olabilir. Yani nasıl bir tevbe edilmeli? Evet hocam. Herhalde tevbe bir pişmanlık demektir. Yaptığımız hata ve günahlardan Rabbimize ne yapacağız? Pişmanlığımızı arz edip daha o günahı işlememek üzere ne yapacağız? Azimli kararlı olacağız. Ve bunun yanında da Rabbimize ne yapacağız? Bu pişmanlığımızı arz ederek ondan af dileyeceğiz. Hocam ben şöyle diyorum Buyurun. ona. Şimdi e, nefes alırken malumunuz diyaframdan bir nefes alıyoruz ve burun yoluyla, ağız yoluyla dışarı veriyoruz. Tevbe ederken aldığımız nefes şöyle bir diyaframdan geçtikten sonra kalbi dolanacak, ondan sonra çıkacak ya. diyorum ben. Yani samimiyeti biraz Tabii daha geliştirmemiz bir lazım ayırmamamız lazım. Evet. Yoksa tevbe sadece dilimizde ifade ettiğimiz, yani içimizden gelmeden... E, Tövbe ettim, tövbemi kabul et demekle olmuyor. Biraz işten samimiyetle ne yapacağız? Evet. Çünkü dua da öyle. E, samimi bir dua, makbul bir dua ne olmalı? İşten yani olmak, o yalvararak değil değil işten, tadarru diye ifade ettiğimiz şekil olmalı. Hocam devamında akabinde izleyicimiz şöyle devam etmiş. Tövbe ederken şu günahıma veyahut şu falanca işlediğim kusura tövbe ediyorum diye belirtmemiz gerekir mi diyor? Yani has zaten belirli günahlarından pişmanlık duyuyorsan, Hı hı. Yani onu zikredebilir bunda bir mahsuru yoktur ama bütün günahlarımı bağışla diye toptan tövbe etmesi bütün hata ve kusurlarından vazgeçtiğini pişman olduğunu Rabbimize arz ederek ondan af dilemesi tabii ki yerinde isametlidir. Ama haseten belirtmek istediği bir günahları varsa da onu söylemesinde de bir engel bir mahsuru yoktur.